kardeşlerim muazzez müminler yerlerin gökleyle, göklerle sıla yaptığı kadir gecesinin arefesindeyiz onun eşiğindeyiz azamet gecesi şeref gecesine doğru ilerliyoruz Kur'an'ın şerefiyle rahmetiyle hemhal olmak kucaklaşmak azim ve gayreti içerisindeyiz İnna anzalnahu fi leyletil kadr biz Kur'an-ı Kadir gecesinde Şeref Azamet gecesinde indirdik Kur'an-ı Hakîm hu ile burada ifade ediliyor Enzellâhu Fakat mahalli yok Neden mahalli yok? nazm Kur'an'da Bütün mazlumlar, bütün muzdaripler onu bekliyorlar Önceki kitaplar onu haber verdiler Onun için azametin sahibi olan Cenab-ı Hak onun gelişini müjde verirken inna enzellâhû buyuruyor. Fi leyletil kadri azamet gecesinde biz onu indirdik. Kur'an-ı Hakim'le onu hayatına tatbik edecek Müslüman'ın dünyasına, Müslüman'ın sokağına, devletine azamet gelecek, itibar gelecek öyle bir kitabı indirdik. Onu melekler geliyor. Onunla melekler geliyorlar. Bu gece melekler geliyorlar. Selamun hiye hatta matla'il fajr. Fecr. Ta fecre kadar selam diyorlar. Kim namaz kılacak? Kim kulluk yapacak? Tenazzalul melaike ver ruhu. Melekler geliyor. Hazreti Cibril geliyor. Selam diyorlar. Allah'tan selam, Kur'an'dan selam. Kainatın sahibinden selam diyorlar. Bundan sonra sizin evinize, sizin sokağınıza, sizin cemiyetinize hüzün yok, keder yok, tasa yok diyorlar. Peki bu sure nerede geliyor? Mekke'de. Allah demek yasak. Peygamber ve vesselam metafa çıkıyor, namaz kılamıyor başına işkembe atıyorlar, hayvanın eşini atıyorlar. Ebu Bekir'in evinin önüne geliyorlar, bahçesinde yaptığı küçük bir mescit var. Orada Kur'an'ın ayetlerini okuyacak, Ebu Bekir'e müsaade etmiyorlar. Bir köşe başında Ammar var, Yasir var, o eza çekiyor. Bazen Habbab bin Eret geliyor Hz. Muhammed Aleyhisselam'a. Sırtını açıyor Ya Resulallah. Ümmü um Enmar'ın adamları geldiler beni ateşe attılar bu halde yaptılar. Ela ted'u Dua etsen de Rabbim bize imdad etse diye. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı imdad ediyorlar, yalvarıyorlar. Kur'an-ı Hakim. Selamun hiye hatta matla'il fecer. Sabahı bekleyin. Sabaha kadar selam. Sabaha kadar rahmet var diyor. Yine Mekke'de inen Hû suresi var. Bu suresinde de Cenab-ı Hak selamdan, meleklerin gelişinden bahsediyor. Ve la rusuluna ibrahime bil busra. Kalu selam, qala selam. Fe ma labisa en jaa Melekler Hazreti İbrahim'e geliyorlar. Müjdeyle geliyorlar. İbrahim selam diyorlar. Hazreti İbrahim onların selamına karşılık veriyor. Vakit geçirmeden hemen onlara kızartılmış bir buzağa getiriyor. Korkuyor. Felem mara aydihum la taslu ileyhi nekerhum ve aujesa minhum khifaa. "Kâlû lâ Yemek yemediklerini görünce korkuyor. Kim bunlar? Ne yapmaya geldiler deyince diyorlar ki: "Lut kavmini helak etmek üzere geldik." Oraya gidiyorlar, kalkıyorlar. İbrahim'e müjdeyi getiriyorlar, İshak'ı, Yakub'u getiriyorlar. Melekler selam diyorlar. Lut'un kavmini helaka gidiyorlar oradan. Kâle lev enne li bikum kuvvatan au azi ila rukunin şedid. Hazreti Lut'un evindeler. Eşkıyalar Kavmi, taifesi, evine erkek misafirler geldiğini duyunca koşuyorlar hanımı haber veriyor. Kapıya geliyorlar, tırmanıyorlar. Evde yalnız başına bir peygamber var. Dinini, davasını, misafirlerini koruyamıyor. Bu sure Mekke'de geliyor. Hazreti Muhammed, Ammar'ı, Yasir'i, Bilal'i koruyamıyor. Allah diyenleri koruyamıyor. Kur'an-ı Hakim ona Hazreti Lut'tan bahsediyor. O da evinde, yalnız başına eşkıyalar geldiler. Evinin duvarlarına tırmanıyorlar misafirlerine tecavüz etmek için. Zavallı, muzdarip bir peygamber. ''Ya Rabbi, lev enne li biküm kuvve, lev enne li biküm kuvve, bunlara karşı ya Rabbi kuvvetim olsa, gücüm olsa, ya da bir rüknü şedidim olsa, aşiretim olsa, bana sahip çıkan birileri olsa, melekler Hz. Lut'un tereddüdünü, endişesini fark edince diyorlar ki korkma, bu kavmi helak etmek üzere geldik.'' Mana itibariyle bunu söylüyorlar. Bu sureler kardeşlerim Mekke'de nazil oluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sümeyye'yi bilal Yasir'i muhafaza edemiyor Aleyhisselatü Vesselam Bu davanın geleceği yok mu Ya Rabbi diyorlar ki kuran Hakim meleklerin gelişinden O gelişle selamın verilişinden Ve İbrahim'in hediyesinden bahsediyor İbrahim Aleyhisselam Meleklere bi'iclin haniz Pişmiş bir buzağa takdim etti, eğer biz de Kadir gecesinde yine gelecek meleklere, Hz. Cebrail'e sabaha kadar seccadenizin üzerinde sizi murakabe edecek o semanın tanıklarına ibadetlerinizi, kulluğunuzu, recanızı arz ederseniz, nasıl ki o melekler geldiler, Lut kavminin altını üstüne getirdiler, onları helak ettiler. Yine Kadir gecesi, yine melekler gelecek. Ellerinizi kaldıracaksınız, diyeceksiniz ki ya Rabbi... Yaşanmak üzere gönderdiğin Kur'an'a doğru koşuyoruz. Şimdiye kadar okuduğumuz, ama sadece okuduğumuz Kur'an'a hakime koşuyoruz. Hazreti Muhammed'e koşuyoruz. Mekke'ye koşuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan o büyük kulluk ödevini almaya koşuyoruz. O zaman göreceksiniz ki, felma cemruna c'alla aliyha safila. Allah Lut kavminin altını üstüne getirdiği gibi modern zamandaki zalim kavimlerin devletlerinde de altını üstüne getirecekler. Ama bir bir yolu var. Kur'an hakime onu yaşamak üzere koşacaksınız. Hani Bedir'de efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam melekleri bekliyor. İz takulu lil müminîn elen yekfiyekum Eyn yumiddukum rabbukum bi salasati alaf min al malaikati munzeline bela in tasbiru wa tattaku wa yatuukum min fawrihi hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alaf min al 3000 ardindan 5000 melek geliyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a imdada ve unutmayın kardeşlerim Kur'an-ı Hakim'in hüküm ayetleri Mekke'de değil Medine'de nazil oluyor yani bununla kainatın sahibi şunu söylüyor bu Kur'an sadece okunacak bir kitap değil onun için Mekke'de onu yaşama imkanı yoktu hüküm ayetlerini Medine'de indirdim ki hemen bunları hayata tatbik edin Hz. Musa aleyhisselama hüküm ayetlerini de içeren o kitap Tevrat Firavun'la Mısır'da yaşarken değil veca vezina nehri geçiyor ve vaadina Musa bi 30 leyle ve tamamناها bi 10 fe miqatu 40 nehri geçtikten sonra Rabbi ile randevusu var Firavun helak olmuş artık Mısır'a Musa varis olmuş ondan sonra Rabbim ona Tevrat'ı indiriyor söylüyor ki bununla yani Tevrat'ın lisan haliyle bu ayetler sadece okulmak için değil, hemen hayatınıza tatbik edeceksiniz. Kur'an-ı Hakim'in bu ödevini kuşanırsak, işte o zaman dünyamız değişecek. Yarın gece melekler gelecek. Mısır'ın kaderi değişecek, Şam'ın değişecek, Doğu Türkistan'ın değişecek. Nasıl mazlumlar, nasıl fıtratlar, nasıl biçareler Kur'an-ı Hakimin gelişini bekliyor. Kur'an-ı Hakim onlara imdad etmiş. Şimdi biz ona döner, ona yapışırsa yine Kur'an-ı Hakim bize de ümmeti Muhammed'i imdad ettiği gibi bizden öncekilere bize de imdad edecek. Hani şu dünyaya bir bakın. Sadece adı Zeynep olan Adı Fatıma olan Adı Muhammed Adı Ahmet olan sizin çocuklarınız Ümmetin çocukları ağlıyor Batıdaki bir hayvanın hakkı kadar Mısır'da şehit edilen Müslümanların hukuku yok Hama'da Hımıs'ta Şam'da, Doğu Türkistan'da ümmetin çocukları Babalarını katleden kurşunların kovanlarıyla oynuyorlar Onların oyuncakları, babalarının katilleri, kurşunların kovanları Bu hayat değişecek Kur'an'la de değiş değişecek Siz, biz yeniden Kadir gecesinde O azamet, şeref gecesinde Allah'ın kitabına yönelirsek İşte bundan sonra Adı Ahmet, adı Zeynep Adı Muhammed olan çocuklar bundan sonra ağlamayacak. Kur'an'a hakim gelirse Paris'in Londra'nın adı Hans olan çocukları da ağlamayacak. Çünkü bütün insanlar insanlar gibi mahluklar sadece Allah'ın Kitabıyla haklarına kavuşacaklar. İşte o geceye gidiyorsunuz. Yerle göklerin buluştuğu Kadir gecesine.